Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sevgili dostlar Kur'an-ı Ahlak başlıklı derslerimizin ikinci bölümünü İnşallah bugün işleyeceğiz. Geçen ve ilk dersimizde şöyle kısaca hatırlayacak olursanız mükellefiyetten yani yükümlülükten söz etmiştim. Ahlakın ferde terettüp etmesi için İlk şartın kişinin yükümlü olması, mükellef olması şartı olduğunu ifade ve izah etmiştim. <gülüyor> Bugünkü dersimiz mesuliyet. Ve geçen ders dersime başlarken bir cümle Sarf etmiştim Hatırlayacaksınız Mükellefiyet Olmasaydı Mesuliyet Olmazdı Mesuliyet de Olmasaydı Adalet olmazdı <gülüyor> Demiştim İşte şimdi Mükellefiyetten sonra Bireyin Fiillerinin anlamlı olmasını ifade eden mesuliyete geldik. Mesuliyet, Türkçesi sorumluluk, iki anlamı var bunun. Mesul, bildiğiniz gibi Arapça kökenli bir kelime, kavli olan anlamı var, fiili olan anlamı var. Seeleden gelir. Se'ele hem sordu hem istedi manasına gelir. Mes'ul istenilen ve hem cevap istenilen kendisinden cevap istenilen daha doğrusu cevap verme durumunda olan kimse ismi mef'ul hem de ikinci anlamıyla, fiili anlamıyla talep edilen bir şeyi bir hesabı verme durumunda olan kimsedir. Yani birine hesap vermeye davet olunan kimse, birine cevap vermeye davet olunan kimse manasına gelir, bir de birine hesap vermeye davet. Mesuliyet de mastar olduğu için birine hesap vermek durumu, birine cevap vermek durumu. Cevap kavli bir olaydır, hesap fiili bir olaydır. Yani sorumlu olan kimse kendisine sorulan bir soruya cevap verme durumunda olan kimse olduğu gibi, sorumlu olan kimse, kendisine yükletilen bir yükümlülüğün, bir mükellefiyetin hesabını verme durumunda olan kimsedir. Ki bu kimseye biz din literatüründe kul diyoruz. Bu hesap verme işine de kulluk diyoruz. Sorumluluğa bir örnek vermek istiyorum mesuliyete. Ki biliyorsunuz varlık ikiye ayrılır dostlar. Birincisi, varlığın birinci kısmını oluşturan yaratıklar, ahlaki sorumluluğu olan varlıklar. İkincisi de, ahlaki sorumluluğu olmayan, Birincisinin en güzel örneği insandır. İnsan, ahlaki sorumluluğu olan bir varlıktır. Bakınız, yer ile gök ile insan arasında kullukta müştereklik var. O da kul, biz de kuluz. Yer ile gök ile dağ ile insan arasında mahlukat olma açısından müştereklik var, ortaklık. Dağlarla, denizlerle, göklerle insan arasında, daha doğrusu Müslüman arasında teslimiyet, İslam oluş açısından müştereklik var. O da Müslüman, siz O da teslim olmuş, siz Bir tek konu var ki, orada iştirak yok, ortaklık yok. O da nedir? Ahlaki mükellefin. Yani ahlaki sorumluluğu yoktur yerin, göğün, dağın, taşın, insanın vardır. Dolayısıyla <gülüyor> ahlaki sorumluluğu olan varlıkların başında insan gelir. Aslında Kur'an-ı Hakim'de meşhur bir ayet var biliyorsunuz. اِنَّ اَرَدْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَالْجِبَادِ فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا ve şüknü mü ondan biz emaneti göklere yere dağlara sunduk onlar emaneti üstlenmekten kaçındılar çekindiler almadılar ve حملها insan ve insan onu yüklendi şimdi emanetin ne olduğu konusunda çok farklı yorumlar var Yalnız ahlakçılar özellikle bu emaneti şöyle yorumlamışlar. Ahlaki sorumluluktur demişler. Bu emanet. Yani ayeti şöyle tercüme ediyoruz veya anlıyoruz. Biz ahlaki sorumluluğu yerlere, göklere, dağlara sunduk. Ahlaki sorumluluğu üstlenmekten kaçındılar. Siz hiç ahlaksız dağ gördünüz. Veya ahlaklı rüzgar, veya ahlaksız deniz. Bunu söyleyemezsiniz. Veya siz hiçbir hayvana terbiyesiz hayvan, ahlaksız hayvan dendiğini duyduğunuz. Hayvandan ahlak beklenmez. Bak bak, çıplaktık mı dış çıkmış dışarı diye bir hayvanı kınıyamazsınız. Onun ahlakı mükellefiyet. Sorumluluğu yok. Onun için hiçbir hayvan, bakınız, edep yerlerini göstermekten dolayı kınanamaz. Hiç kimse kınamaz. Ahlaki mükellefiyat yok. Rüzgar gelir, eser, evinizi yıkar. Edepsiz rüzgar diyemezsiniz. Terbiyesiz rüzgar diyemezsiniz. Hiç kimsenin aklına böyle bir şey gelmez. Ahlaki sorumluluğu yok. Yer sallanır ve üzerindeki yüzlerce binayı tahrip eder, binlerce insanı da yutar, öldürür. Ahlaksız zelzele diyemezsiniz. Görüyorsunuz. İnsan bu gibi şeylerin hiçbirine ahlakı izafe etmiyor. Peki bir insan eğer kalkarda bir başka insanın canına, malına, nefsine, ırzına, izzetine, şahsiyetine tecavüz eder. Ya da onun hukukunu çiğner. Ya da kendisine akli olarak, iç ayet olarak Allah'ın yerleştirdiği melekelerin kabul etmediği, dış ayet olan vahyin reddettiği, hoş görmediği, insan tabiatının tiksindiği bir hareketi yaparsa, o insanın ahlaki mükellefiyeti, Ahlaki sorumluluk açısından kınanması söz konusu olur, cezalandırılması söz konusu olur. Onun ukubatı vardır. Yaptığı davranışların elbette cezası vardır, kınanması vardır. Bu yönden mahlukatı ahlaki sorumluluğu olan varlıklar, ahlaki sorumluluğu olmayan varlıklar. Diye ikiye ayırıyoruz. Birincisinin en ideal örneği, İnsandır diyoruz. İkincisinin de örneği çok ama bunun da <gülüyor> ille bir örneğini vermek gerekirse hayvanlar örnek olarak verilebilir. Şimdi emaneti ahlaki sorumluluk olarak adlandırdıktan sonra biz emaneti, biz ahlaki sorumluluğu yerlere, göklere, dağlara sunduk. Onlar bunu yüklenmekten kaçındılar. Burada aslında bir dramatize ediş var. Dramatik bir üslup kullanıyor Kur'an. Bu gerçekten dağlara, yerlere, göklere sunuldu mu? Sunulmamış da olabilir. Lakin buradaki üslup çok önemli. Cenab-ı Hakk'ın bu ayetle söylemek istediği şu. Bakın ey insan! Yüklendiğiniz Ahlaki yükümlülük, sorumluluk, dağın, göğün dahi taşıyamayacağı ağır bir soru. Burada dramatik bir biçimde ifade edilen bu ayetteki asıl maksat, Mevla'nın asıl maksadı ayetin sonunda beliriyor. İnsan innehu kâne zalûmen câhu'lâh. Ahlaki yükümlülüğünü ne zaman yerine getirmez, ahlaki mesuliyetini ifa etmezse insan, o zaman zalim ve cahil insandır. Çünkü insan zalim ve cahil olduğundan dolayı ahlaki sorumluluğunu çoğu zaman ifa etmez. Ya da insan ahlaki sorumluluğunu ifa etmez, çünkü o zalimdir, cahildir. Bütün bu manalar çerçevesinde anlamak lazım ayeti. <gülüyor> Ahlaki sorumluluğa örnekler vermek istiyorum. Birkaç kafanızda olayın iyice yer etmesi için. Örneğin, tabi Kur'ani ahlak dediğimiz için örneklerimin hemen tamamını Kur'an ayetlerinden seçmek zorunda bir tabi Kur'an'ın iki ayak üzerine kalkmışı olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan da bu Kur'an'i örnekleri elbette fiili olarak destekleyen hadiseler aktaracağım. Örneğin Kur'an'da ahde vefa, ahlaki sorumluluk çerçevesinde her inanmış insana yükletilen bir yükümlülüktür. Okuyalım. Ve evfu bil ahdi. Ahitlere, sözlere, verilen vaatlere riayet ediniz. Emir. Emir. İnnel ahde kâne mes'ûle. Çünkü ahit, bakınız, konumuzun başlığı, bir sorumlu konumuzun başlığı. Ahit bir mesuliyettir. Niye mesuliyettir? Bir insan ahit vermeden önce karşısındakinin herhangi bir talebine evet de diyebilir, hayır da diyebilir. O ana kadar o insan karşıdakinin talebini yapma hususunda mükellef ...ve sorumlu değildir. Geldiniz siz... ...dediniz ki... ...yarın şurada... ...sizinle görüşmek istiyorum. O taleptir. Bu talep sizi... ...ahlaki olarak mesul kılmaz. Ancak siz bu talebe... ...hayır deme... ...yerine... ...evet kabul ediyorum... ...ve orada seninle görüşeceğim demişseniz... O anda bu ahd olur ve ahdiniz de sizi sorumluluklar. O andan itibaren ahlaki bir mükellefiyet altına girersiniz. Ahlaki, <gülüyor> sizi ahlaki mükellefiyet altına sokan şey, karşıdakinin talebi değil. Kendi evetiniz. Kendi sözünüz. Niçin ahlaki mükellefiyet altına girersiniz? Çünkü siz o evet'i iradenizle söylediniz. Anlatabiliyorum değil mi? İleride geleceğim zaten. İşte bu bir mükellefiyettir. vakat اَخَذَ مِثَاقَكُمْ Allah, fail burada üstletir, Allah sizden söz aldı, misak aldı. Allah'ın ruhlardan aldığı ahde misak denir. Şimdi, Cenab-ı Hak size bir şeyi sunuyor. bir Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Siz de diyorsunuz ki Bela, evet sen bizim Rabbimiz. Şehit ne? Biz şahit olduk. <gülüyor> Senin ...bizim Rabbimiz olduğuna şahit olduk... ...o andan itibaren... ...her insan ahlaki yükümlülük altına girdi... ...biz diyeceksiniz hocam... ...bu sözü vermişiz... ...lakin... ...haberimiz yok... ...ruhlar aleminde... ...bunun keyfiyeti bizce meçhul... ...nasıl olmuş... ...ruhlar aleminde cesede bürünmeden önce mi verilmiş... ...cesede ruh üflendiğinde... Anne karnında mı verilmiş... ...daha sonra mı verilmiş... ...meçhul. Lakin böyle bir ahitleşme olmuş. <gülüyor> Ruh ile... ...Rabba arasında. Ve böyle bir itiraz doğaldır. Ya Rabbi... ...ben söz vermişim lakin... ...sözümü hatırlamıyorum. Bu söz nedir biliyor musunuz dostlar? Bu söz... ...aslında... Akıldır. Akıl çünkü ruhun yansımasıdır akıl. Kalpte olan akıl. Hani birinci derste iç ayet demiştim ya. iki ayet verdi. Mü'minde iki ışık olur, kafirde bir ışık. Kafirdeki o bir ışık sadece akıl ışığı. Vahiy ışığıyla aydınlanmazsa karar ama müminde iki ışık olur. Hem vahyin ışığı hem aklın ışığı. Ve bir de ayet okumuştum. Hatırlayacak mısınız? Ve kalû lev kunnâ nesma'u ev ne'qilû mâ kunnâ fî eshab-ı Dediler ki <gülüyor> <gülüyor> eğer dinleseydik keşke dinleseydik yani vahyi işitseydik ya da ev naqil akletse. Ma şu anda cehennemde olmazdık diyecek cehennemlikler. Yani işitmek, vahyi almakla aklı almak, vahyin ışığına muhatap olmakla aklın, saf aklın ışığına muhatap olmayı eş ışık olarak değerlendirir İşte <gülüyor> <gülüyor> nurun ala nur diyor ya Kur'an. İşte o nur zerre Akıl ayetinin üzerine vahiy ayetinin nuru, nurun ala nurdur Kur'an ifadesi. <gülüyor> Bu noktada Allah'ın sizden aldığı misak akıldır. <gülüyor> o misak karşısında siz aklınızla, ...yeryüzünde insanın... ...boşuna yaratılmamış... ...olduğunu akıl... ...tek başına bilmek için yeterlidir. Böyle muazzam bir... ...sistemle donatılmış olan... ...bir varlık... ...hayvanlar gibi... yiyip, içip, uyuyup... ...çiftleşmek için var edilmez. Bunu akıl bilir. Akıl bunun için yeterlidir tek başına. Vahiy olmadan akıl buna... ...kafi gelir. İşte... Allah'ın aldığı misaka karşı çıkamazsınız, aklınız varsa. Akıl buna karşı çıkmanızı engeller. Laki Cenab-ı Hak sizin unutacağınızı bildiği için. Temelde zaaflarınız insan olarak bizim innehu zaluman cehula. Zalim ve cah cahil. Zulmet ve cehalet ile Muttasıf olduğumuzu bildiği için Allah Hatırlatıyor Rabbena la tuahirna innesina Bize hatırlatıyor İşte onun için Peygamberler ve kitaplar Gönderiyor Ruh ile yaptığı akti yeterli görmüyor O aktten dolayı da Hesaba çekmiyor o akitle bizi azaba uğratmıyor. Çok ilgiltir. وَمَا <gülüyor> كُنَّا مُعَزِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Biz peygamber göndermeden, ileride yine gelecek değineceğim bir millete peygamber göndermeden azap etmez. Bu konuda beş tane ayrı ayrı ayet var. Evet sevgili dostlar, burada... Ahde vefa diyorum. Ahlaki sorumluluk getirir. Bir örneği ahit idi. <gülüyor> ancak, ancak ahdinize vefa ederken şöyle bir sorunla karşılaşabilirsiniz. <gülüyor> Siz Allah'ın <gülüyor> yasakladığı bir hususta ahit veremezsiniz. Vermişseniz bu ahde vefa göstermek ahlaki mesuliyet değildir. Burada yine her konuda olduğu gibi Kur'an ahlaki mesuliyetin sınırını meşru olanla çizmiş. Akşam iki ay yaş konuşsalar inşallah maaşı aldığımızda gidelim falanca barda iyi bir kafamızı çekelim diye ahitleşseler ondan sonra ayaşlardan biri yahu Allah'a isyan olacak ben vazgeçtim deme yerine ahitleştik söz verdik yapmazsak olmaz bu bir ahlaki yükümlülük diyemez ahlaki yükümlülük ahlaki eylemlerde o ahlaki olmayan bir eylem insanın omzuna boynuna ahlaki yükümlülük getirmez bir başka örnek veriyorum doğru söylemek biliyorsunuz Kur'an'da kunu <gülüyor> qavvamine bil qıstı şuhedâ elillâhi velev tefsirde işledik işledik biz bu ayeti velev ala enfusikum evil valideyni Evil akrabi. Adaleti tam gözetenler olun. Müminler. Adaleti yerli yerince gözeten kimseler olun. Allah için şahitlik yaparken adil bir biçimde, kendiniz aleyhinde dahi olsa. Velev <gülüyor> ala Aleyhinize olsa. Nefsinizin aleyhine. Dahası... Evel validayn anne babanızın aleyhine olsun. Burada ahlaki mükellefiyetin sınırları çiziliyor. Halbuki Kur'an'da anne babaya ihsan ile muamele Allah'ın bir emridir. Onlara ihsan ile ve kullehumâ kavlen kerîm. O ikisine kerîm söz söyleyeceksiniz. Güzel söyle Bakınız bunun gibi Kur'an'da defaatle emirler gelir. Şimdi kalkıp da bu emrin sınırı nedir diye sorduğunuz zaman rahatlıkla, rahatlıkla bunun sınırını bu ayetlerden çıkarırsınız. Kur'an'daki hiçbir emir sınırsız değildir. İstisnasız değildir. Her emrin bir sınırı vardır. Bu emrin anne babaya ihsan ile muamelenin sınırı nedir? Onun sınırı budur işte. Eğer onlar için ahlaki mükellefiyetinde bir ahlaki sorumluluğunda herhangi bir ihlal yapacaksan, o zaman anne babaya ihsan ile muamele etme, senin ahlaki sorumluluğunu ihlal etmene gerekçe olamıyor. Ben anne ve babama ihsan ile muamele etmek için, yalancı şahitlik yaptım ya rabbi demen ahlaki mükellefiyetini sorumluluğunu ihlal manasına geliyor. Halbuki Batı'da gerçekten Kant'ın <gülüyor> ahlakçılığında, ahlak nazariyesinde temelde şu vardır ki eski Yunan'dan itibaren bu vardır. Anne ve babana isterse her türlü şartta <gülüyor> ...seni, seni yalancı konumuna düşürecek dahi olsa... ...onun lehine şahitlik yapacaksın. Dolayısıyla, dolayısıyla... ...birinci dereceden akrabaların... <gülüyor> ...birinci dereceden akrabaların şahitliği... ...çağdaş beşeri hukuk sistemlerinde kabul edilmez. İslam'da öyle. Birinci dereceden akraban dahi olsa... Sen adaletle mekanlensin. TC hukukunda, TC'nin aldığı İtalyan, ceza hukukunda da aynıdır. Şu anda bu ülkedeki mer'i hukuk sisteminde birinci dereceden akrabaların şahitliği kabul edilmez. Çünkü peşinen insanı Birinci dereceden akrabası olunca yalan söylemeye adeta razı ediyor. Yani sen akraban ise sahtekarlık yapabilirsin. Şahitlikte yalan söyleyebilirsin. Dolayısıyla seni muaf tutuyorum. Ama şahitliğini de kabul etmiyorum. İslam böyle diyor. Ne diyor? وَلَوْ ala اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ اَوِ الْاَقْرِ kendi aleyhine de olsa kişinin kendi aleyhine olan şahitliği nasıl olur itiraf. İtiraf ki Maiz el-Eslemi'nin itirafı bu idi. <gülüyor> bu ayeti o hayatında yaşadı. İtiraf etti. Ramidiye kabilesinden olan ve zina işlediği için cezalandırılmayı isteyen o hanımefendi işte itiraf ile kendi aleyhine şerhidir. İslam ahlaki mükellefiyeti öylesine fert de yerleştirir ki bu mükellefiyet insanı kendi aleyhine de olsa neticede sonu ölümle bitecek bir cezaya dahi razı eder ve kendi aleyhine şehadette bulunur. Doğru söylüyor. Dünya hukuk tarihinde sonu ölümle biteceğini bile bile kendisi aleyhinde şahitlik yapmış herhangi birine rastlamak Rahim. mümkün olmamıştır. İslam'dakilerin dışında. Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh döneminde seni cezalandırmayacağım, orduyu mutlak bir yenilgiden kurtardığı için o ay yaşlığıyla tanınan isim seni bu sefer içki cezasıyla cezalandırmayacağım deyince bu Bey de hıçkıra, hıçkıra zat ağlamaya başlar. Niye ağlıyorsun cezalandırmayacağım sen? Keşke cezalandırsan ya baba. Ben o zaman sen sen cezalandırıyordun ben pırıl pırıl oluyor. ...keffaretimi ödüyordum... ...gidip bir daha içiyordum... ...içerken nasıl olsa... ...Ebu Ubeyde beni temizleyecek diye içiyor. Şimdi beni temizlemeyecek. Vallahi ben de bir daha içmem Diyordu. İşte bu noktada ahlaki müeyyidenin... ...yeryüzündeki askeri, militarist... ...ve kolluk güçlerine dayanan... ...hiçbir müeyyideyle ile kıyaslayamayacak kadar etkin olduğunun en şahane örneklerini İslam'ın aziz tarihinde bulursunuz. Ahlaki müeyyide, yeryüzünün hiçbir güçlü kolluk kuvvetinin beceremeyeceği kadar toplumu ahlaklı bir toplum getirir. İşte bu noktada bunun enfes örnekleri çoktur. Ben o örneklere girmiyorum. Doğru söylemenin sınırı sizin söyleyeceğiniz doğru ...eğer, bir ailenin parçalanmasına yol açacaksa. Anlatabiliyor muyum? Bakınız, ahlakilik... ...kendiliğinden ölçüsü ortaya çıkıyor. Söyleyeceğiniz doğru... ...toplumda bir adaleti tesis etmeli. Ama, öyle bir söz söyleyeceksiniz ki... ...o sözü söylerseniz, doğru sözünüz. ...lakin o sözü söyleyince... Toplumsal yapının temel taşı olan bir aile çatlayacak. O doğruyu söylememenizi istiyor. Dinsiz. Anlatabiliyor muyum? Orada doğru olan sözünüz ihanete geliyor. Dolayısıyla karı ve koca arasında şahitlik yaparken gel bakalım. Bu benim hakkımda şu kadın bir şeyler söylemiş senin yanında. Benim arkamdan atmış. Ya da annem hakkında söylemiş. Kayınvalidesi için söylemiş. Babam hakkında kayınpederi için söylemiş. Diye sorulduğunda orada ahlaki sorumluluk neyi gerektiriyor? Burada ailenin bir arada kalması adaleti yıkacak bir şey değildir. Aksine toplumu ayakta tutacak bir durumdur. Burada hemen rol değişiyor. Ölçü değişiyor ve ne geliyor yerine? <gülüyor> Bunun yerine oradaki ailenin ayakta kalmasını devam ettirmek sizin için bir ahlaki sorumluluğa biniyor. Artık o güne kadar bir başka meselede doğru söylemek ahlaki sorumlulukken o gün o aileyi birleştirmek için yalan söylemek ahlaki bir mükellefiyet haline geliyor. Ahlaki bir sorumluluk. Anlatabiliyor muyum? Yani izafilik nerede başlayıp nerede bitiyor bunu izah etmeye çalışıyorum. <gülüyor> bir başka örnek vererek geçiyorum meseleyi. Şartari ayet Kur'ani bir emirdir. Biliyorsunuz. Ve Efendimiz Aleyhissalatu vesselam da şarta riayet üzerinde durulmasını kesinlikle müminlere emretmiştir ki bu konuda birçok hadis geliyor bize kadar el muslimu inde şurutihim. Müslümanlar şartlarına verdikleri, koydukları sözleşmelerdeki şartlara riayet eder. Bir sözleşme ortaklık yapıyorsunuz. Bir belge hazırlıyorsunuz. Birkaç şart koyuyorsunuz ama şartlara riayet etmiyorsunuz. Bu sözel riayet etmemek kadar gayri ahlakî bir tutumdur. Mekane min şartın leyse fi kitabilla fehuve Eğer Allah'ın kitabında olmayan bir şartı siz sözleşmeye koymuşsanız bu şarta uymak gayri ahlakîdir. Allah'ın kitabında olmayan bir şarta uymak sizin için ahlaki bir sorumluluk olmaktır. Sınır ve Çerçeve belli. <Sessizlik> Mesela, Es-Sulhü caizun. Size bir hadis okuyorum sahih. Beyne'l muslim. İlla sulhan harrama halalen, ev er ahalle haram. Sulh, Müslüman için caizdir, meşrudur. Ancak bir haramı helal eden anlaşma, sözleşme, mutabakat, karşı grupla herhangi bir uzlaşma, eğer bir haramı helal ediyorsa caizdir. Bir helali haram ediyorsa caizdir. Bunun dışında her türlü uzlaşma caizdir. Burada sınırı çiziyor çerçeveyi. Ahlaki sorumluluk sizin için ...dinin emirleri çerçevesi bittiğinde başlıyor. Yani dinin helalini haram kılma konusunda... ...karşı tarafla yapacağınız bir sulhe... ...uymak, ittiba etmek... ...o anlaşmayı, o barışı devam ettirmek... ...ahlaki bir sorumluluk değil. Eğer Allah'ın koyduğu helali haram... ...haramı helal eden bir uzlaşma ise... Bu uzlaşmayı kösteklemek sizin için ahlaki bir sorumluluk halleder. Çünkü ahlakın kaynağı Allah. Sorumluluğun şartları nelerdir? Bir, sorumluluk şahsidir dostlar. İslam'da ahlaki sorumluluk şahsidir. Men yeksib ismen fe innema yeksibuhu ala. Kim bir günah kazanırsa onu aleyhine kendi aleyhine kazanmış olur. Çok açık ifade. Bir başka ayet-i kerimede: "Lehâ mâ kasebet ve aleyhâ Biliyorsunuz Bakara'nın son ayetleri. Herkesin kazandığı lehine yani sevabı Amelinin hayr olanları lehine, şer olanları aleyhinedir. Buradaki temel ifade şudur. Hepinizin kazandığının mes'ulü yine sizsiniz. Yükünüzü siz taşırsınız. Bir başka ayet-i kerime. وَمَا نِهْتَدَى فَاِنَّمَا يَهْتَد۪ي لِنَفْسِهِ Kim hidayet bulursa o kendisi için hidayete gelmiş olur. Bir başkası için. Yani... Hidayet bulan bir kimsenin kendisini hidayete erdiren bir kimseye minnet çıkartması, fatura çıkartması, borç çıkartması. Beni İslam'a davet ettin, bende geldim. Hadi bakalım, o zaman. Çık bir şeyler demesi kesinlikle ahlaksız bir davranıştır. Ahlaki sorumluluktan söz ediyoruz. Niçin? Çünkü kendi lehine olarak gelmiştir İslam. ...İslam'a gelişiyle kazanan kendisi olmuştur. Ve men dalle fe inne mâ yedillu aleyhâ. Kim de sapıtırsa... ...kendi nefsi aleyhine sapıtmış olur. Sapıtan bir kimsenin de... ...karşısında bir başkası çıkıp da... ...onun sapkınlığından dolayı bir başkasını suçlayamaz. Bu nedir? Sapık oğlundan dolayı... ...baba evlada karşı vazifelerini yaptıktan sonra... ...evlat hala sapıksa... ...hiçbir baba suçlanamaz. Kenan'dan dolayı Nuh'u suçlayamazsınız. Tersi de geçerli. Evladı alim olur. Fazıl olur, abid olur. Ancak... ...vazifesini yaptıktan sonra... ...babası, anası, her kimse... ...hala sapıtıyor ve Allah düşmanı oluyorsa... ...evladı suçlanamaz. Azer'den dolayı... ...put yapımcısı Azer'den dolayı İbrahim'i suçlayamazsınız. Ebu Leheb'den dolayı... ...Muhammed Aleyhisselam'ı suçlayamazsınız. Yani... ...hatta hatta... ...vazifesini yaptıktan sonra... ...ahlaki sorumluluk orada başlıyor. Vazifesini yaptıktan sonra... ...eğer hala... ...elinin altında bulunan karısı fıskı fücur işliyorsa... hocasını da... ...vazifesini yaptıktan sonra... Yani hanımından dolayı Nuh'u ve Lut'uz. İşte bunları göz önüne alarak. Ahlaki sorumluluğunuzu çizin. Ahlaki sorumluluk içerisinde davranmanız için Kur'an size çerçeve çiziyor. Herkesin kazandığı kendisine. Sorumluluk şahzidir çünkü. Bir de bu ahlaki sorumluluğu, bu kuralı Sınırlayan ayetler var Kur'an'da. Başkasının yükünü taşımak da mümkün mü? Kur'an'da bir başkasının yükünü taşımaya delalet eden ayet var mı? Var. Ve la teziru vaziratun diyor Kur'an'da. Hiç kimse bir başkasının yükünü yüklenmez. Bu ayetle şu ayeti gördüğümüz zaman haşa biri oturup da Kur'an kendi ahlaki kuralları içerisinde çelişiyor. iftirasını atamaz. Okuyorum o ayet ve la biliyorsunuz onlar onların yükünü üstlenecekler yani kendi yüklerini üstlenecekler ve asqalan ma asqalahum ve onunla birlikte bir de ötekilerin yükünü yüklenecekler başkalarının yükünü de yüklenecekler ayet-i kerimenin siyak ve sibakına baktığınızda şunu görüyorsunuz hem kendi yüklerini yüklenecekler hem de 29. surenin 13. ayeti bu. Hem kendi yüklerini yüklenecekler, hem de başkalarının yüklerini. Niçin? O yüklenecekleri başkalarının günahına bunlar vesile olduğu için. Onların sapmalarına bunlar vesile olduğu için. İşte bu ahlaki sorumlulukta yukarıdaki ahlaki sorumluluk şahsidir ilkesini kayıt al. Lakin, fakat, o cümle şöyle bitiyor. Eğer başkasına günah işleme ya da ahlaksızlık ya da dalalet hususunda rehberlik yapmamışsınız. Görüyorsunuz. Ahlaki sorumluluğunuzun şahsi olması için günahın da şahsiliği gerekiyor. Günah umumileşmişse sorumluluk şahsileşir. Ötekinin yükünü de yükleniyorsunuz. Amme'ye yansıyan suçun cezası da amme tarafından. Umumi olarak çekiyorsunuz. Bir başka ayet. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِا۪يمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ Gerçekten ilginç denilebilecek bir ayet-i kerime. İman eden kimselerin kendilerine tabi olan zürriyetleri, torunları, evlatları imanda onlara tabi iseler elhak nabihim zürriyete. Onların zürriyetlerini onlara ilhak ederiz. Yani onların akıbetiyle diğerlerinin zürriyetlerinin akıbeti aynı olur. Bu da mü mü müsbet manada. Birincisi menfi manada idi, olumsuzdu. Bu da olumluya bir örnek Kur'an'da. Eğer sizin çocuklarınız imanda sizi takip ediyorlarsa Allah onlarla sizi aynı yere gönderiyor. Bu noktada diyeceksiniz ki zaten öyle değil mi? Çünkü imanda onlar zaten imanıyla hak etmişler kendileri, akıbetlerini. Öyle değil, şöyle. İmanı bazen doğrudan bulur, bazen dolaylı bulur. Bir insan imanı doğrudan bulursa, doğrudan Rabbısını bulursa, burada kendisi Rabbısından alarak hidayete kavuşur. Bir insan bir başka durumda insan bir başkalarını vesile kılarak hidayeti bulur. O hidayet vesilesi olan insanlar aynı zamanda o hidayetine vesile oldukları insanın öncüsüdür. Bu durumda şu hadisi hatırlamak gerekiyor. Men senne sünneten haseneten fe lehu ecruha ve ecru men amile biha ila yevvil Kim güzel bir adet, güzel bir gelenek, güzel bir usul, sünnet diyor buna Efendimiz koyarsa. Bu koyduğu güzelliğin bir mislini kıyamete kadar yapan herkesin, ...aldığı ecri aynen... ...o ilk koyan kimse de alır. Hadisin devamında... ...o ilk koyan alır... ...lakin onu yapanın... ...sevabından da hiçbir şey eksilmez. Tersi de geçerli. Men senne sünneten seyyi eten... ...yine öyle... ...onun da... ...kim de kötü bir gelene koyarsa... ...o geleneğin... ...ondan sonra sürdürücülerinin... ...aldığı tüm... ...günahların aynısı... ...o geleneği başlatan kimseye gider... Ötekilerinkinden de hiçbir şey eksilmez. Örneğin Kabil cinayet geleneğinin mucididir. Efendimizden sadır olan bir hadise göre tüm kıyamete kadar gelecek katillerin alacağı günahın bir misli de Kabil'e yazılır. Burada bir adaletsizlik yok. Ahlaki sorumlulukta şöyle bir ödül var. Çığır açma. Bu neye benzer? Patent hakkı. Patent Şimdi bir adam bir icatta bulunuyor. Çok çalışıyor, kafasını veriyor, icat ediyor. Şimdi o adamın icat ettiği şeyi siz getiriyorsunuz Türkiye'de mesela üretiyorsunuz. Seri kalıp koyuyorsunuz, üretiyorsunuz. Adam oradan hakkını istiyor. Diyorsunuz ki ya senin bundan ne hakkın yok. Ham maddesini ben para verip aldım. Kalıbını para verip aldım. Dolayısıyla bunu tamamen kendi emeğimle üretiyorum. Senin bunda ne hakkın var? Hayır. Benim patenta onu ben icat ettim. Anlatabiliyor muyum? Adeta icat hakkı. Bu işte ahlaki sorumluluk içine giriyor. İcat hakkı. Bir kötülüğü icat hakkı da var. Bir iyiliği icat hakkı da var sevgili dostlar. Şefaat de bu çerçevede nasıl anlaşılır? Sorumluluk şahsidir dedik. Ama şefaat bahsi buna aykırı gibi geliyor. Hayır. Sorumluluğun şahsiliğini sınırlayan ikinci maddedir şefaat. Nasıl anlayacağız? Şefaatle ilgili tüm ayet ve hadisleri böyle bir sıraladığınızda şu sonuçları elde edersiniz. Bir, şefaat iznini veren Allah'tır. Yani şafi hiçbir zaman şefaat eden kimse kendiliğinden istediğine, istediği kadar şefaat edemez. Ne yapar ya? Allah'ın istediği kadar şefaat eder. Aslında burada şefaat eden kimsenin şefaati çok görece nisbi. Çünkü izni Allah verecek. Şefaat etme sınırını Allah belirleyecek. Siz istediğinizde şefaat edemeyeceksiniz. Mesela oğlunuza şefaat edemeyeceksiniz. Peygambersiniz. Ha o zaman şefaat eden kimsenin elindeki yetkiler o kadar sınırlandırılıyor ki. Adeta orada lehbe Te dönüşüyor. İkincisi ne çıkıyor tüm şefaat haberlerinden? Makbul şeyler için şefaat edemez. Merdut şeyler konusunda şefaat edemeyecek. Yani şefaat edilecek konuyu belirleme hakkı da şefaat eden ait değil. Üçüncüsü ki bu ikinci maddenin en güzel delili şu Buhari'de geçen meşhur hadistir. Ben me mealen vereyim. Sahabem diyor getirilecek efendimiz. Ya Rabbi mahşerde hesap verirken onlar benim ashabım, benim Ümmetimden bana bağlı olan, ki hadiste ashabım olarak geçiyor. Allah'tan cevap gelecek. Bırak onları ya Muhammed! Onlara şefaat edemezsin sen! Yani bu, bu bırak manasına sahkan, sahkan ifadesin. Onlara şefaat edemezsin. Sen, senden sonra onların neler yaptıklarını bilmezsin. Bunlar senden sonra neler yaptılar birbirine. Burada da anlıyoruz ki efendimiz ben şefaat edeyim diye öne atılıyor ve bunlar benim asabım ya Rabbi bunları bırak diyor orada önüne engel çıkartıyor ve kendisi ifade ediyor bunu bu haricinde bırak onlar yani izin yok o konuda sen istediğine istediğin konuda istediğin kadar şefaat edemezsin. Onlar senden sonra neler yaptılar ha. ...bu da gösteriyor ki... ...şefaat konusu aslında... ...şefaat izni verilen... ...kimsenin tamamen... ...keyfine bırakılan bir hadise değil. Bu Allah'ın... ...verdiği özel bir ödül... ...ancak bu ödül mutlak olarak... ...kimseye verilmiyor. verilmiyor Çünkü... ...Menn vellezî yeşfâ <gülüyor> indehû illâ Kur'an'da şefaat... ...aslında kabulden çok red olarak gelir. Çünkü... Müşriklerin temel düşüncesi şefaat düşüncesiydi. Onun içinde hep olumsuzlayarak gelir cümleler. Burada olduğu gibi, ayet-el olduğu gibi. Men zellezî yeşfe'ûh. Kim şefaat edebilir? Endehû illa bi izni. Onun izni olmadan. Çünkü asr-ı saadette cahiliye dönemi müşriklerinin temel felsefesi şefaate dayalı. Yani bize bunlar şefaat eder. Biz kurtulacağız. Hep onun için Kur'an'da şefaat gelen ibareler önce olumsuzla gelir. Yani kim şefaat edebilir? İlla bilir. Onun izni olmadıkça. Anlatabiliyor muyum? İşte bunun için bu formda gelir Kur'an'daki şefaat ayetleri genellikle. Evet. Sorumluluğun şartlarının ikincisi sorumluluk davetten sonra başlar. Biz bir kavme o kavme Resul göndermeden azap etmeyiz. Bu da anlaşılıyor ki sorumluluk, ahlaki sorumluluk davetten sonra başlar. Bugün de siz davet etmediğiniz insanları mahkum etmeye kalkarsanız ahlaki sorumluluktan yoksun olduğunuzun delilidir. Bugüne taşıyın hadiseyi. Yine bir başka ayet-i Rema yani birincisinde davet etmeden azap yok. Daha da ileri gidiyor. İkinci aşamada ne oluyor? Sakınacakları şeyi öğretmeden dahi Cenabı Hak onlara dalalet vermem diyor. Ayete bakın. Çok ilginç. Birinci kısımda kalmadı. İkinci kısımda daha da daraltıyor alanı. Rema kanallah liydilla kavmen ba'de iz Hidayete ulaştırdıktan sonra Allah bir kavmi sapıtmaz devamı ne oluncaya kadar hatta yine lehum ma yeteku hatta yubeyn lehum ma yeteku yani sakınacakları şeyi kendilerine açıklamadan Allah bir kavme hidayet ettikten sonra o kavmi dalalete götürmez. İkinci aşamada daha da Cenabı Hak rahmetini artırdı. Diyor ki bir kavmi hidayete ulaştırdı, peygamber gönderdi. Peygamber gönderdikten sonra dahi o kavme siz şu konuda niye şöyle yaptınız demez Allah. Ne zamana kadar? O konuda emir ve nehiileri getirinceye kadar. Bunun örneği nedir? Sümeyye tesettürden sorulmaz. Anlatabiliyor muyum? Yasir içkiden sorulmayacak. Çünkü hatta yubeyine lehum mayet. ...sakınacakları şey kendilerine açıklanmamıştı. Açıklanan kadar mezkuller. Dolayısıyla... ...biz burada Kur'an'ın ruhunu anlıyoruz. Rabbimiz kuluna o kadar şefkatli ki... ...Peygamber göndermediği toplumu... ...azaba çekmiyor. Bir, peygamber gönderiyor... ...gönderdiği peygamber vasıtasıyla... ...emir ve yasaklar iyice belirinceye kadar... ...gelmeyen emir ve yasaktan da sorguya çekmiyor. Sorumluluğun... ...ahlaki sorumluluk davetten... Sonra başlar işte budur. Muaf tutulan üç kimse hadisini hatırlayın. Üç kimse, üç kimse amellerinin sorumluluğundan muaftır. Nedir bu? Bir ifakat buluncaya kadar deli olan kimse. Yani iyi oluncaya kadar. İkincisi büyüyünceye akıl ve bali oluncaya kadar çocuk. Üçüncüsü uyanıncaya kadar uyuyan kimse. Bakınız bu üç kimseye. Ahlaki sorumluluk ter terettüb etmez. Bu üç kimse bu üç halde iken yaptıklarından dolayı ahlaki sorumluluk taşımaz. Sorumluluğun şartlarının üçüncüsü, sorumlulukta niyet esastır. Allah rastgele yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz diyor değil mi? Velakin ma teammedet kulübüküm. Lakin günah olan asıl mesul olduğunuz şey nedir? Kalplerinizin kasıtlı olarak diyor. Buradaki kalplerinizin yaptığından karşı şudur. Kalp yapmaz, kalbin eylemi olmaz. Lakin eyleminiz kalbinizde bir niyete dönüşecek. Kalbinizdeki bir niyetten sonra o eyleme girişmişseniz işte o zaman mesul olursunuz. Ahlaki yükümlülük o zaman başlar. Dördüncüsü ahlaki sorumluluğun şartları. Sorumlulukta hürriyet ve irade şarttır. Bir, iradeli olmak, mukavemetli olmak. Bunu biliyorsunuz. İradesi olmayan birinin en basit bir alışkanlığı dahi terk etmesi mümkün değil. Sigaraya alışıyor bir insan bakıyorsunuz onu terk edemezse iradesiz diyorsunuz. İradesiz. Yani haddizatında deli der, yarı deli der gibi bir şey bu. Bir insan iradeli olduğu sürece hayatta en zor şartlara dahi dayanabilir. Bunu tarih ve bugün göstermiştir. Evet irade hayırda sebat, şerde inata dönüşebilir. İradeyi iyilikte kullanırsanız hayırda sevap edersiniz. Kötülükte kullanırsanız şerde inat edersiniz. Hevaya tabi olabilirsiniz, Allah'a tabi olabilirsiniz. İradenizin önü tamamen açık. Bu noktada bu noktada illa men ukreha ve kalbuhu mutmainun bil iman. Zorlanan kimsenin iradesi elinden alındığı için mesul sayılmıyor. Kur'an'daki bu ayeti hesap edin. Ammar bin Yasir radıyallahu anh zorlanmıştı, işkence edilmişti, ölümle tehdit edilmişti... ...ve kalbinde iman olduğu halde diliyle farklı bir şey söylemişti. İşte ayet onun üzerine geldi. Ancak zorlanan kimse kalbi imanla dolu olduğu halde diliyle farklı söylerse... ...bunda bir deis yok diyor Kur'an. İşte icbari fiil ile iradi fiilin arasını böyle ayırıyor Kur'an. Ki, femenitturra fî mahmasatin, çok kıtlık halinde... ...aşırı açlık ve kıtlık halinde... ...insan muzdar mecbur kalırsa... ...ne yapar? Haramlar... ...ölmeyecek kadar yemek helal olur. İşte bu da ona mümasildir. Burada ahlaki sorumluluk kalkar. Şunu... ...özellikle son olarak... ...söyleyeyim ki... ...ahlaki mükellefiyette... ...bir... ...ahlaken mükellef olabilmesi için... ...ferdin hür olması lazım. Özgür iradesinin olması. İkincisi ahlaki mükellefiyetin ikinci esası kul fiilinin kişinin kendisini bağladığıdır. Yani fiillerin özelliğidir, sorumluluğun kişiselliğidir. Üçüncüsü ahlaki mükellefiyet davetten sonra başlar. Dördüncüsü ahlaki mükellefiyette niyet amellerin esasıdır. Eğer niyetiniz halis ise o eylem, o halis niyetin sonucundaki eylem kötü dahi olsa Allah onu niyetinizle değerlendirir. Allah hepinizden razı olsun. Selamun aleyküm.